Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min amalina men yehdihi Allahu fela ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Ve <feyle> inna istafra al-hadisi kitabullah ve khayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umuri muhtesatuha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fitnah. İmam Berbeher rahimeullah'ın Şerhu Sunne kitabında 95. maddede kalmıştık. Şöyle diyor. Bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim 73 fırka ayrılacaktır. Biri dışında bunların tamamı ateşledir. O da el-cemaattir. Denildi ki ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bugün benim ve ashabımın üzerine bulunduğu yolda olanlardır. Burada gördüğü gibi müellif Rahimullah birkaç hadisi cem etmiş gibi. Çünkü tarihlerin birisinde kurtulan fırkanın cemaat olduğu, yani sahabe cemaati olduğu bildiriliyor. Başka bir tarikinde ise bugün ve ben ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diye açıklanıyor. Yani iki açıklamayı tek bir hadise derc etmiş. Yani bunların tahricini Zebejret kitabında yapmıştık. Yani ayrıntılı tahricini, ayrı tahrikler halinde görmek isteyen orada bulabilir. Hülasa olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yahudilerin 71 fırkaya ayrıldığını, bunlardan sadece bir fırkanın kurtulduğunu, Hristiyanların 72 fırka ayrıldığını, bunlardan sadece bir fırkanın kurtulup 71'inin ateşte olduğunu, bu ümmetin de 73 fırka ayrılacağını bildirmiştir. Bu lafızla Ebû Rere Radiyallah'tan İbn İbban'a geliyor. burada kurtulan fırkanın sorulması işte verilen cevap geçmez İbn İbban rivayetinde başka tarihlerde mesela Alf bin Malik'ten Amr bin As'tan Muaviye bin Ebi Süfyan'dan Ali bin Ebi Talip'ten ve daha e, pek çok sahabeden mütevatirdir bu hadis. Yani tevatür eden kısmı bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı, vasfı ise yani kurtulan fırkanın hangisi olduğu ise bir rivayette elcemattir diye geliyor. Diğer bir rivayette cemaat aynı şey birbirini açıklıyor zaten. Bugün ve benim ve asabımın üzerinde olduğu yolda olanlar diye açıklıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis e, diğer bir hadiste sizden öncekilerin Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radyalantiden ayrı ayrı geliyor e, Bukhara ve Müslim'de. Benzer şekilde Seyyid bin Saad radyalantiden de geliyor. E, sizden öncekileri adım adım takip edeceksiniz. Karış karış. Bir ayakkabı eşinin diğer bir eşine benzediği gibi Onlara tıpatıp atıp uyacaksınız. Onlar kimlerdir diye sorduğunda Yahudiler ve Hristiyanlardır diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması var. Yani Yahudiler nasıl 71 fırkaya bölünmüş, Hristiyanlar 72 fırkaya bölünmüş. Bu ümmet de onlara bu konuda fırkalaşmada benzeyerek 73 fırkaya bölünecektir. Kurtulan fırka da yine tayin ediliyor ki bütün zamanlarda, kıyamet gününe kadar kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatta, kitap ve sünnet üzere kurulu vahide e, gerek akide olarak, gerek amel olarak, menhec olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının bulunduğu yolu takip ederse, bütün zamanlarda o kurtulan fırkadan olacaktır, cemaate dahildir. Cemaatten ayrılmak mefhumu el Sünnet indinde, sahabelerin üzerinde bulunduğu yoldan ayrılmak demektir. Bu hadiste dikkat edilmesi gereken diğer bir mevzu sahabenin ihtilafının sonrakilere hucet olmamasıdır. Çünkü burada bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar diyor Allah Resulullah'a Yani benden sonra asabının ihtilaf ettiği şeyler demiyor. Kendi hayattayken sahabe tek bir yolda, tek bir cemaat halindeydiler. Ayrılık yoktu. Fakat Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam vefatından sonra bazı farklı uygulamalar, farklı işler ortaya çıkmıştır. Bunların örnek olmadığını bildiriyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yani dinde bağlayıcı olan şey sadece kitap ve sünnettir. Sabilerden bazılarının işte kitap ve sünnete muhalif, yani bir konuda mesela bilgisi olmuyor sahabenin, o konuda ilim ulaşmıyor, farklı bir fetva veriyor Allah sonradan geleceklere bir fitne kılsın diye. Bazıları unutuyor bazı şeyleri. Mesela e, İmran bin Husayn radıyallahu anhten gelen rivayette Ali radıyallahu işte e, birisi namaz kıldırınca her tekbirde ellerini kaldırıyor ve diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasına kıldığım namazı hatırladım diyor. Yani demek ki bir şeyler terk edilmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her intikalde, her eğiliş kalkışta tekbir getirirdi diyor. Secdere giderken de tekbir getirirdi diyor. Mesela Muaviye radıyallahu zamanında bu terk edilmişti. Bunlar sesli yapmıyorlardı. Bunun gibi bazı şeyler var ki bu sonrakilere, sonraki e, kimselere bir e, fitne, Allah azze ve celle'nin bu ümmete dilediği, takdir ettiği e, bir şey olduğundan, yani kevni bir dileme olduğundan, bazı vesileler, kasıtsız olarak ortaya konmuş bazı hatalar sonrakilerin fitneye düşmelerine birer vesile teşkil edecek. Yani bazı unutarak, bazı ilim ulaşmak için mesela İbn-i Abbas radyalanma, işte Muta'nın nehyedilmesi, yasaklanması kendisine çok sonra ulaşıyor. Bu ulaşana kadar Muta'ya fetva veriyordu. Sonra Ali bin Ebi Talib Radiyalan bildirince bu hadisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklar diye, İbn Abbas bu görüşünden dünya ama o ana kadar iştenler başka yerde İbn Abbas'la bu fetvayı nakledenler, işte mutanın caiz olduğuna fetva vermeye devam ediyor. Yani bütün bunlar neyi gösteriyor? Hüccet olan sadece kitap ve sünnettir. Sahabeler beşer olmaları hasebiyle hata ederler, unuturlar, yanılırlar, ilimde eksiklikler olabilir, kendilerine ulaşmamış bazı şeyler bulunabilir sonradan ulaşıp düzelttikleri olabilir, tevil edebilirler. Ama kitap ve sünnette ihtilaf olmaz. İhtilafların sebepleri mutlaka bir ilim eksikliği, bir hata veya da daha sonraki dönemlerde, tabi'in, tabi'in zamanlarından sonraki e, kasıtlı bozmalar, bidat ehlinin tahrifleri, işte münafıkların tahrifleri, hadis uydurmaları gibi şeyler sebebiyle ümmet çeşitli fırkalara ayrılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kevni dileği gerçekleşmiş, Şimdi müellif zaten e, bu olayları farklı bir yönüyle ayrıntılı bir şekilde burada anlatıyor. Gerçekten e, dikkate değer şeyler bunlar. Diyor ki, Ömer radıyallahu hilafeti dönemine kadar din bir tek cemaat idi. Osman radıyallahu zamanında da böyleydi. Osman radıyallahu anh öldürülünce ihtilaf ve bidatler geldi. İnsanlar gruplar ayrıldılar ve fırkalaştılar. İnsanlardan kimisi ilk bozulma anında hak üzerinde sebat ettiler. Onu söyleyip onunla amel ettiler ve insanları buna çağırdılar. Falan oğullarının dördüncü tabakat ay hilafetine kadar, burada Emevileri kastediyor, hilafetine kadar iş istikamet üzere, durum istikamet üzere devam etti. Zaman değişti ve insanlar çok bozuldu. Bidatlar yaygınlaştı. Halk yol ve cemaatin dışında olan şeylerin davetçileri çoğaldı. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne de asabının dile getirmediği şeylerle insanlar imtihan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıktan yasakladı halde fırkalaşmaya davet ettiler. Birbirlerini tekfir ettiler. Herkes kendi görüşüne davet etti. Kendilerine muhalefet edeni tekfir ettiler. Cahiller ve ilmi olmayan halklar saptı. Dünya için insanları yediler. ''Dünya cezalarıyla onları korkuttular. Halk da dünyaları hususunda korkarak onlara tabi oldu. Sünnet ve sünne ehli gizli hale geldi. Bidatlar ortaya çıkıp yaygınlaştı. Bilmedikleri çeşitli yollardan küfre girdiler. Kıyası ortaya koydular. Rabbin kudretine, ayetlerine, hükümlerine, emrine ve yasağına akıllar ve görüşleriyle yorum yaptılar.'' akıllarına uyanı kabul ettiler, uymayanı reddettiler. Böylece İslam garip hale geldi. Sünnet garip oldu. Sünne dehli kendi ülkelerinde garipler oldular. Müellif e, Hicrit 4. asrın alimlerinde. Yani o yıllarda bunları söylüyor. Ve bahsettiği dönem işte Osman radıyallahu anh'tan sonra fırkalaşma, ondan sonra Emevi radıyallahu anh, Emevi e, hilafeti zamana muavir radialallan'dan sonra işte Yezid'in ve onların e, torunları oğullarının bir yönetimi var. Bu zamanlarda bidatların iyice yaygınlaşması yani o kadar tuhaf şeyler ki mesela e, İbnü Zübeyr'in bir kısa bir halifelik dönemi oluyor biliyorsunuz Abdullah bin Zübeyr radialallaman. Emeviler bu dönemde İbnü Zübeyr'den bu halifeliği bir taraf edip kendi kontroller altına alınca Mervana şey yazıyor mektup yazıyor şeylerden birisi bu Emevilerden birisi yönetici olan evlerden birisi ben diyor İbnü Zübeyr'in verdiği fetvaları iptal etmek istiyorum diyor yani onları geçersizleştireceğim diyor İbnü Zübeyr aynı zamanda fakir sabilerde ilim sahibi sabilerde ee, ben diyor onun fetvalarını geçer sıkılacağım. Yani ona kininden dolayı böyle bir şey teklif ediyor. Mervan da diyor ona cevabenin yazdığı mektuba diyor ki bizim diyor Abdül, e, Abdullah bin ile mücadelemiz hilafet hususunda diyor. Din hususunda değil diyor. Bırak diyor. O fetvalar öylece kalsın. Şey bunları iptal etmeye kalkarsan çok daha başka sorunlarla baş başa kalırız diyor. Yani bunun gibi şeyler var. Mesela e, insanların daha önceki bir dönemde, yani Emeviler başa geçmeden önce mesela Ali r.a. Mina'da namazı tekrar iki rekat kılmaya başlıyor. Osman r.a. zamanında döre çıkarmıştı biliyorsunuz. Yani orada seferiydiler Allah Resulü, Ebubekir ve Ömer r.a. Bunlar sonra Osman r.a. bir TV sebebiyle orada tam kılmaya başlıyor. kendini seferi adetmiyor. Ali radıyallahu hilafete geçince o seferi olduğu için orada iki rekat kılıyor. Sonra Muaviye radıyallahu hilafete geçince diyorlar ki ona işte Osman radıyallahu anh'a muhalefet etme. Yani şimdi onlar Osman radıyallahu anh'dan taraf ediler Emeviler. Ali radıyallahu anh de sürtüşmeleri vardı Emevilerin diyor ki senin diyor işte ona muhalefet etmen şey sayılır. Muaviye diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada iki kıldı. Ebu Bekir ve Ömer iki kıldı diyor. Yani ben burada Ali'ye uyduğumdan iki kılmıyorum diyor. Yani Allah Resulünün uygulaması bu. Onlarda diyorlar ki ama diyor senin bu uygulaman Osman radıyallanha muhalefettir. Ona saygısızlıktır diyor. diyorlar. Ve Mina'da dört rekat kılmaya ikna ediyorlar. Muaviye radıyallanih bu böyle çıkıyor. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Yani, e, Muaviye R. zamanında çıkan e, şeyler var. Yani Bu ihtilaflar dini de etkilemiştir. Mesela Ali R. E, zamanında uygulandığı için böyle açıktan lebbeyk diye telbiye getirmeye yasaklanıyor. Muaviye R. zamanında i̇bn Abbas R. çıkıyor meydana bunu yasakladılar diye bu Allah Resulü'nün sünnetidir diye açıktan telbiye getirerek e, Mina'da e, telbiyeyi getiriyor. Yani tavırlarını ferdi olarak ancak böyle koyabiliyorlardı. Dini de etkilemişti. Yani sırf e, işte Ali Radyalan'a olan şeyleri sebebiyle, muhalefetleri sebebiyle bazı sünnetleri terk etmeleri, demek ki insanlarda e, bir fitne sebebi. Mesela bizimle yaşadığımız şeylerdir. Mesela biz sünnet ortaya koymuşuz. Adam işte bize itibar ederken, işte biz bu sünneti getirdik, hadisin taliplerini getirmişiz, ispatlamışız, bununla amel ediyor. Sonra biz adamın hocasıyla ayrılmışız. Hocası el sünneti terk ettiği için, menheci bozulduğu için yoldan ayrılmış. O hocasıyla beraber kalmaya devam ediyor. Çünkü menfaatleri onunla beraber. Bu sefer bizden öğrendiği bu sünnetle amel etmiyor. Niye? Bunu Ebu Muaz'dan öğrenmiştik. Bir tek Ebu Muaz çıkardı bunu falan filan diye. Allah Resulü'nden sabit olmuş bir sünneti terk ediyor. Bunun gibi tuhaf olaylarla karşılaşıyoruz. Yani eskiden de böyleydi. İnsanlarda böyle bir maya var demek ki. Ee, sanki beni memnun etmek için amel ediyorsun? Yani bunun ecrini, sevabını verecek ben miyim de? Yani bana muhalefet için terk ediyorsun. İşte bana hoşnut olmak için amel ediyorsun. Yani böyle tuhaf e, e, şeyler, böyle kavramlar, yüklemeler bazı olaylara. Eskiden beri olan bir şey... Burada müellif bunların sebeplerini, sonuçlarını birlikte zikrederek anlatıyor. İşte kıyası koydular ortaya diyor. Allah Azze ve Celle'nin hakkında yorumlar yaptılar. Onun ayetlerine, hükümlerine, emne yasağına, akılları ve görüşleriyle yorum yaptılar. Akıllarına uyana kabul ettiler, uymayan reddettiler. Burada genel bir halden bahsediyor. Yani genel halkın büyük çoğunluğu bunlara uydular zaman zamanda bunu 4. asırda söylüyor, 5. asırda söylüyor, Hicri 5. asırda. Ve sünnete sarılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar dediği, 72 fırkadan istisna teşkil eden o yolda olanlar ta o zamandan beri garipleşti. Mesela şeyde işledik az önce hadis dersinde, İbn-i Sirin'i, Hasan el-Basri'yi bunlar tabiin döneminde Millet ayaklanmalara meyletmişken, zalim yöneticileri ayaklanma işine herkes kapılmışken, bu iki kişiydi insanları uyaran, aman bu fitneye düşmeyin diye. Herkes bu ayaklanmaya koştu, ayaklandılar. Ve bunun neticesinde ümmetteki fitneler daha da büyüdü. İşte şurada anlatılan sıkıntıların sebepleri de bu gibi şeylerdir. Yani işin daha da içinden çıkılmaz hale alması, bidatlerin daha da bir yaygınlaşıp kökleşmesi, İlmi ehli olanların işte hapislere, zindanlara atılarak bunların seslerinin kızılması vesaire vesaire. Yani koskoca bir met içerisinde iki tane alim görüyoruz bunlara karşı çıkan. E diğer alimler nerede? Diğer alimler ayaklanmayı destekliyor. E günümüzde de böyle. Yani e, bunların elçinetin menhecine yoluna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerine aykırı şeyler olduğunu söylediğinde kimsenin hissine uymuyor hevasına uymuyor. Dolayısıyla hevasına uyan kimselerin fetvalarına ediyor. Bir tarafta Allah Resulü'nün hadisi var, öbür tarafta hevasına uyan bir fetva var. Dolayısıyla insanlar bunu tercih ediyorlar. Sünnetin garipliği bu gibi sebeplerden e, ta işte bu asırlarda, 3. 4. asırlarda e, genel bir hal almıştı. 96 bil ki Kadınlarla mut'a nikahı, yani belirli bir süre için nikah ve istihlal yapmak kıyamet gününe kadar haramdır. Yani işte İbn Abbas belirli belli bir dönem fetva verdi diye bu fetvayı devam ettirenler, bunlara mesela Şia devam ettiriyor şimdi, bunlara da bir reddiyedir bu. 97, Haşimoğullarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlıkları sebebiyle fazletlerini tanı. Kureyş'in, Arapların ve bütün kabile kollarının fazletlerini tanı ve onların kıymetini İslam'daki haklarını tanı. Bir kamin azatlı kölesi onlardan sayılır. Diğer insanların da İslam'daki haklarını tanı. Ensar'ın faziletlerini bil ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar hakkındaki vasiyetini gözet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini, ehlibeytini de unutma. Onların faziletlerini ve değerlerini de bil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine ehlinden komşularının faziletlerini de bil. Evet, genel olarak Arapların Başka insanlardan üstünlüğü vardır. Yani hiçbir ırkın, hiçbir ırktan üstünlüğü yoktur sözü Allah katındaki durum için geçerlidir. Yani Allah katında insanların üstünlüğü ancak takva eledir. Ama dünyadaki üstünlük bakımından, yani insanlar arasındaki üstünlük bakımından elbette ki Araplar diğerlerinden üstündür. E, bu dünya hükümleri bakımından böyledir. Allah katındaki üstünlük ancak takva eledir. 98. Allah sana rahmet etsin. Bil ki İlim ehli, Falan oğullarının hilafetinde, diğer bir da bu Abbas oğulları şeklinde geçer. Abbas oğullarının hilafetinde genel meselede konuşan Rüveybi de çıkıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere hakaret edinceye, kıyası ve reyi alıp kendilerine muhalefet edenleri tekfir etmelerine, hiçbir ilmi olmayan cahil ve gafil kimseler bu işe girişinceye, farkında olmadan küfre girmelerine kadar cehmiyeyi reddetmeye devam etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ve emri üzerinde ve asabının emri üzerinde sebat edenler, sahabelerden hiçbirini eleştirmeyen, onların durumu hakkında haddi aşmayan, onların yeterli bulduğunu yeterli bulanla, onların yolu ve mezhebinden yüz çevirmeyenler, onların sahih İslam ve sahih iman üzere olduklarını bilen, dininde onlara uyup rahat eden, ve dinin ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına uymak olduğunu bilenler dışında ümmet çeşitli yönlerden helak olmuş, birçok yönden küfre girmiş, birçok yönden zındıklaşmış, birçok yönden sapmış ve birçok yönden fırkalara ayrılıp bidatler çıkarmıştır. 99. Bil ki Kur'an'ın telaffuzu mahluktur diyen kimse bir bidatçıdır. Kim sukut edip ne mahluktur, ne de mahluk değildir derse o bir cehmidir. Ahmet bin Anbel böyle söylemiştir. Bunu Abdullah bin Ahmet, Ahmet bin Anbel'den es Sunne kitabında, Ebu Davud Mesailinde rivayet ediyor. İbn-i Teymiye'de Mecmul 12. cildinde İmam Ahmet'ten naklediyor. Yani Kur'an-ı Kerim hakkında mahluktur diyen küfre girer. Bunu cehmiler bir bidat olarak ortaya çıkarıp yaymışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İçinizden yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ihtilaflar görecektir. Sizleri dinde sonradan çıkarılan işlerden sakındırırım. Zira bunlar sapıklıktır. Size benim sünnetimi ve hidayet olunmuş raiş talifelerin sünnetini tavsiye ediyorum. Ona azı dişlerinizle sarılın. Bunu İrbad bin Sariye radiyallahu de Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. Yüz Bil ki, cehmiyenin helak oluşu, Rab Azze ve Celle hakkında tefekkür etmelerinden, neden ve nasıl sorularına girmelerinden, rivayetleri terk edip kıyası ortaya koymalarından ve dini kendi reyleriyle kıyaslamalarından gelmiştir. Böylece apaçık küfür işlediler. Bunun küfür oluşu gizli değildir. Halkı tekfir ettiler. Bu durum onları tatile, yani Allah'ın isim ve sıfatlarını iptale vardırdı. 101. Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın da aralarında bulunduğu bazı alimler dediler ki, Cehmi kafirdir ve ehli kıbleden de değildir. Kanı helaldir, Müslümanlar ondan miras alamaz ve ondan miras alınmaz. Çünkü o der ki, yani Cehmi olan kimse der ki, Cuma namazı yoktur, cemaat namazı yoktur, bayram namazları yoktur ve zekat yoktur. Yine Kur'an, kim Kur'an mahluktur demezse kafirdir derler. Yani Cehmi'nin iman anlayışına bakarsanız, yani iman tanımlarında kalben bilmek, kalben bilmeyi yeterli görürler. Yani Allah'ı kalben bir kimse bilse, dil ile itiraf etmese bile o mümindir der Cehmiye. İman tanımı böyledir. Ama kim Kur'an mahluktur demezse o da kafirdir derler. Yani bu kendi işlerinde bir çelişkileridir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı kılıç kaldırmayı helal saydılar. Kendilerinden öncekilere muhalefet ettiler. İnsanları ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne de ashabından herhangi birinin söylemediği bir şeyle imtihan ettiler. Mescitleri ve camileri iptal etmek istediler. İslam'ı zayıflattılar. Cihad'ı iptal ettiler. Aylık hususunda çalıştılar. Rivayetlere muhalefet ettiler ve neskedilmiş olanlarla konuştular. Müteşabihleri delil getirdiler. Ve böylelikle insanlar kendi itikat ve dinleri hususunda şüpheye düşürdüler. Rableri hakkında münakaşa ettiler ve dediler ki kabir azabı yoktur, havz yoktur, şefaat yoktur, cennet ve cehennem henüz yaratılmamıştır. Böyle dediler. Yani bu dikkat ederseniz bugünkü hadis inkarcı zındıkların nakidesinin aynısıdır. Yani bugünkü hadis inkarcıları cehmilerin takendirdir esasında. Yani onlar kafirlerdir. Ümmetin alimlerinin, selefin alimlerinin tekfir ettiği kimselerdir. Bu itikadlarını da açık açık söylerler zaten. İşte Kur'an'da açıkça geçmez derler. Kabir azabını inkar ederler. Havzı, şefaati cennetin ve cehennemin henüz yaratılmış, var olduğunu inkar ederler. Ya, henüz yaratılmamıştır derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği birçok şeyi muhalefet edip inkar ettiler. Onları tekvir eden ve kanlarını helal sayanlar bundan dolayı helal saymaktadır. Nitekim Ahmet, Abdullah bin Ahmet es Sunne'de e, uzun geniş bir bölüm ayırmıştır bununla ilgili cehmiyenin tekfiri ile ilgili. Darimi erretul cehmiye adlı risalesinde yine onların tekfiri ile ilgili delilleri zikreder. Çünkü Allah'ın kitabından bir ayeti reddeden kitabın tamamını reddetmiştir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayeti reddeden rivayetlerin tümünü reddetmiştir. Yani sahih olarak gelen bir hadisi inkar eden bir kimse yani böyle ilmin usulleriyle değil de e, aklına uymadığı için hevasına uymadığı için reddeden kimse bütün hadisleri inkar etmiş gibidir. E, bu kişi azim olan Allah'a küfür etmiştir, kafir olmuştur yani. Bir müddet bu hal üzere devam ettiler ve bu işlerinde onlara yardımcı olacak yönetici ve onların itikadını inkar edenleri kılıç ve kamçıya tabi tutan kimseler buldular. Yani yöneticiler de onlara destek oldu. İşte Memun ve Mutasim dönemlerinde bu akide desteklendi. Sünnet ve cemaat ilmi silindi ve onlar tarafından zayıflatıldı. Böylece bidati ve kelamı açığa çıkarabilmelerinden ve sayıca fazla olmalar sebebiyle üstün geldiler. Meclisler kurdular, görüşlerini açığa vurdular. Görüşleri hakkında kitaplar yazdılar, insanlara ayarttılar ve insanlardan liderliği istediler. Büyük bir fitne oldu. Allah'ın koruduğundan başka hiç kimse bu fitmeden kurtulamadı. Onların meclislerinin en düşük etkisi, kişinin dininde şüpheye düşmesi veya onların doğru yolu izlemesi ya da onların hak üzerinde olduğunu zannetmesi veya hatta söylediklerinin hak mı, batıl mı olduğunu bilememesi böylece tereddüte düşen biri olmasıydı. Kendisine el mütevekkil denilen Cafer'in zamanına kadar halk helak oldu. Bu Abbas halifesi El Mütevekkil Ali Ebul Fal Cafer bin el Mutasim Billah yani Mutasim'in e, oğlu Harun Reşid'in torunu e, El Kuraşi El Abbasi El Bağdadi 247 yılında Hicri vefat etmiştir. Allah ona rahmet etsin. E, bu yani Mutasim'in oğlu yani babası Mutasim ve Memun Amcası mı oluyordu Memun? Basırın fedesi. Memun amcası oluyor galiba. Yani bunlar iki kardeş. Birinden sonra diğeri halife oluyor. Yani Cafer geliyor. El-Mütevekkil, Ali Allah, Rahimullah gelince onların fitnesine ancak bu son veriyor. Yani iki halife açıktan bir şekilde bu cehmilik akidesine, yani bu sünnet inkarına davet etmiş. Bunun için insanları zorlamış, hapse atmış. Kılıç, işkence... Hepsini uygulamışlar. İşte Cafer'in zamanına kadar helak oldular. Fakat Caferle ile Allah onun vasıtasıyla bidatleri söndürdü. Hakkı ve ehli sünneti üstün kıldı. Böylece bugüne kadar sayıca az olmalarına ve bidatçıların sayısının fazla olmasına rağmen Hakkı açıktan konuştu. Prensipleri ve sapıklığın alametleriyle amel eden ve buna çağıran bir grup kaldı ki onlara söylediklerinde ve yaptıklarında mani olan kimse yoktur. Yani bunlar alem devam ediyor. 102. Bil ki hiçbir sapıklık yoktur ki, ona açıktan davet eden birine uyan cahiller tarafından ortaya atılmış olmasın. Bunlar üflenen her rüzgar ile eğilirler. Böylesinin dini yoktur. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmaktadır. Casiye 17. ayeti. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, Yalnızca aralarındaki taşkınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Yani ihtilafa düşenler, fırkalaşanlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra bu hale düşüyorlar. Allah kullarına zulmedici değil. Şura 14. ayetinde, Onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Yani ehl sünnet ve cemaatin yolundan ayrılanlar, kendilerine ilim gelmiş olmasına rağmen, işte bir kıskançlık, bir haset gibi hevalar sebebiyle hak yoldan ayrılmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri bu konuda açık. Bakara 2-13. ayetinde de şöyle buyrulur mealen. Buna rağmen ancak onun, kitabın verildiği kimseler aralarındaki taşkınlık sebebiyle kendilerine apaçık deliller geldikten sonra onun hakkında ihtilafa düştüler. Böyleleri kötü alimlerdir. Tamah ve bidat ashabıdırlar. 103. Bil ki ''İnsanlar için hak ve sünnete ehli bulunmaya devam edecek, Allah onları hidayet edecek ve onların vesilesiyle insanları hidayete ulaştıracak, onların vesilesiyle sünnetleri ihya edecektir. Onlar sadece az olmalarına rağmen ihtilaf anında Allah onları şöyle emselemektedir.'' Bakara 213'te ''Buna rağmen ancak onun kitabın verildiği kimseler aralarındaki taşkınlık sebebiyle kendilerine apaçık deliller geldikten sonra onun hakkında ihtilafa düştüler.'' Onları istisna ederek şöyle buyurur. Böylece Allah iman edenleri üzerinde ayrılığa düştükleri hakka kendi izniyle eriştirdi. Allah kimi dilerse onu dost doğru yola yöneltir. Aynı ayette. Yani bir iktiraf edenlerin taşkınlık sebebiyle iktiraf ettiğinden ayrıldığından yani hakka muhalefet ederek ayrılık çıkardıklarından bahsediyor. İman edenlerin ise Allah'ın izniyle onların ayrılığa düştüğü hakka yani ayrıldıkları Hakk'a Allah onları iletmiştir. İman etmeleri sebebiyle iletmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak üzerinde bulunmaya devam edecek. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Bunu Müslüm Ukbe bin Amir radıyallahu rivayet etmiştir. 104. Allah sana rahmet etsin. Bil ki ilim yalnızca çokça rivayet etmek ve çok kitap yazmak değildir. Alim, ilmi kısıtlı olsa da ve kitapları az olsa bile ilme ve sünnetlere tabi olandır. Kitap ve sünnete muhalefet eden kimse, ilmi ve kitapları çok olsa da bidat sahibidir. 105. Allah sana rahmet etsin. Bil ki Allah'ın dini hakkında sünnet ve cemaatten bir hücceti olmaksızın, rey, şahsi görüş, kıyas ve tevil ile konuşan kimse Allah hakkında bilmediğini konuşmuştur. Allah hakkında bilmediği bir şeyi konuşan kimse ise zorlama yapanlardandır. 106. Hak Allah azze ve celle katından gelendir. Yani vahiydir. Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhumun halifelikleri döneminde etrafında razı olup birleşenlerdir. Bakın burada dikkat ederseniz Ali radıyallahu zikretmiyor. Çünkü onun zamanında ihtilaf meydana gelmişti. Yani fırkalaşma meydana gelmişti. Haricilik işte Şialık kısmen e, onun zamanında ortaya çıkmıştı. Yani haricler ayrılık çıkarmışlardı. Yine tabii eee Ayşe radıyallahuha hayla Cemel Savaşı Muaviye Radiyallahu anh ile Sıfeyn Savaşı, bunun gibi savaşları da ümmet arasındaki ayrılık olarak zikredebiliriz burada. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ammar Radiyallahu hakkında seni bağı bir topluluk öldürecek diyor. Yani Hakk'a muhalif eden, taşkınlık eden bir topluluk öldürecek diyor. Muaviye Radiyallahu anh'ın taraftarları öldürmüştür Ammar Radiyallahu e, Hatta bu Muaviye Radiyallahu haber verilince işte Ammar öldürüldü diyorlar. E ne olmuş diyor Muaviye radıyallahu aleyhi ve İşte Allah Resulü aleyhisselatıysam, ey Ammar seni sapkın, taşkınlık eden, yani bağıyılık eden bir topuk öldürecek buyurmadı mı diyor. O da diyor ki, iyi de diyor, onu biz öldürmedik ki diyor. Onlar diyor bu meydana Ammar'ı çıkararak ölümüne onlar vesile oldu, onlar öldürdü sayılır diyor. Yani burada da böyle bir tevil yapıyor. Amr binas getiriyor bunu. Muaviye radıyallahu aleyhi bu yorumu yapıyor. Evet. Demek ki cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh'ın halifelikleri döneminde etrafında razı olup birleşenlerdir. Ondan sonra ihtilaf, fırka meydana gelmiştir. Tabi sonraki zamanlarda Ali radiyallahu anh hak üzerindeydi. Diğerleri e, yanlış yoldaydı. Hata içerisindeydi. Burası ayrı bir mevzu. 107 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ashabı ile cemaatinin cemaatin üzerinde olduğu ile yetinen kimse bidat eline karşı başarıya ulaşır. Bedeni rahata kavuşur ve inşallah dini selamette olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırka ayrılacak buyurmuş ve onların kurtuluşa erecek olanlarını bize bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yoldur yolda olanlardır buyurarak açıklamıştır. Bu şifa, beyan, apaçık durup ve kendisiyle yolun bulunabileceği aydınlatıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizleri incelemekten, aşırılığa kaçmaktan sakındırırım. Size gereken dinin ilk durumuna sarılmaktır. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam as saadetteki dönemine o zamanki duruma. 108 zaten müellif açıklıyor. Bil ki ''Dinin ilk durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından Osman bin Affan radıyallahu öldürülmesine kadar olan zamandır. Onun katledilmesi fırkalaşmanın ve ihtilafın başlangıcı oldu. Ümmet birbiriyle savaştı, fırkalara ayrıldı, hırslara ve hevalara tabi oldu ve dünyaya meyletti. Hiç kimse için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının üzerinde olmadığı bir şeyi ortaya atmasına izin yoktur.'' Veya bir kimsenin kendisinden önce bidat evi tarafından ortaya atılmış bir şeye davet etmeye izni yoktur. Bu durumda kişi onu ilk ortaya atan kimse gibi olur. Böyle bir şeyi iddia eden veya bunu dile getiren kimse sünneti inkar etmiş, hakka ve cemaate muhalefet etmiş ve bu ümmete iblisten daha zararlı olan bidatleri mübah saymış olur. 109. Son olarak bugünlük bu maddeyle bitirelim inşallah bid'at ashabının terk ettiği sünnetleri bile, onların terk ettikleri sünnetlere sıkı sarılan kimse sünnet elindendir ve cemaattendir. Böyle bir kimseye tabi olunması, ona yardım edilmesi ve korunması hakkıdır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyet ettiği denir İbareye dikkat edin. Yani sünnete sarılmak derken bu ayrımı çok güzel yapıyor. Bid'at ehlinin terk ettiği sünnetleri bilen, Onların terk ettiği bu sünnetlere sıkı yapışan sünnet ehlidir. Yoksa mesela bidat elinin de amel ettiği bazı sünnetler vardır. Mesela cübbeli cemaati biz ehl sünnet sünnetiz diyorlar. Çıkıyorlar meydana işte sarık sarıyorlar, cübbe giyiyorlar. Buna kimsenin itirazı yok zaten bunlar sünnet. Yani bunlar değildir e, ihya edilmesi gereken sünnetler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ne terk edilmiş? En başta tevhid. Allah'ın birlenmesi, Allah'ın ismi ve sıfatları, ittiba tevhidi. İttibat evi mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın menhece olarak e, sünnetteki yolu, ibadetlerdeki yolu hepsi girer. Yani e, bizden olmayanlar kitabını yazmaktaki gayet bu zaten. Yani e, bizden olmayanlar ne için, başlık neden böyle? Bunların terk ettiği şeyleri amel ederse işte sünnet ehli olursun. Yoksa onlara hiç bulaşmayalım, ne suya dokunalım, ne sabuna dokunalım herkesin ittifak ettiği işte anne babaya iyilik, şu bu, böyle şeyleri yapalım dedin mi? Yani dünyada imandan dolayı asla zaten imtihan görmesin. Çünkü aslında iman etmemişsindir. Bu iman değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin tümüne iman etmek gerekir. Bunlardan seçme yapıp, işte bu toplumun hoşuna giden şeylerde sünneti uygulayalım. Mesela misvak kullanayım. Şu misvak kullananlar yani sünnete itibari bundan ibaret sayanlar, şayet şu bidatçiler bunu bir çirkinlik olarak yaygınlaştırsa, misvan işte çok zararlı olduğunu söylese, bazı diş doktorlar söylüyor mesela, öyle iddia ediyorlar. Bu yaygınlaşsa, bu insanlar bunu sünnet olarak vermeyecek, terk edecekler. Bu sefer insanların kabul ettikleri başka bir şeye yönelecekler. Yani bunun gibi... Bidat ehlinin terk ettiği şeylere sarılmak. Mesela iftar vakitleri, savur vakitleri gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu üstüne basa basa söylemiş. Yani ümmetin fıtrat üzere olması bunun üzerinedir demiş. Ama ne yapıyorlar bidat ehli? Selefiyim diyenler de daha, daha, dahil olmak üzere. İşte diyanet böyle belirlemiş, biz diyanete uyarız diyor. Allah Resulüne uysana. Yani selefi değil misin? Yani bu ümmetin selefine uysana, diyanet kim yani? Hatta daha da garibi... Cemaat, yani bir kimsenin cemaat olması, cemaatin ehlinden olması veya cemaatten ayrılığı diyanetin camilerdeki cemaatiyle tahsis edip, işte diyanetin camilerdeki cemaatine uyarsan cemaattensin, bunları terk edersen cemaati terk etmiş olursun diye lanse edenler var. Yani senin cemaat dediğin adam, yani cami cemaati Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini birer birer öldürüp bidatleri ihya eden bir cemaat. Sünnetle hiçbir alakaları yok. Cehmilerin dinini ihya eden, sünnet inkarcilerinin dinini ihya eden, particilerin, şunların bunların dinini ihya eden, İslam adına her türlü tarifi yapan, bidatleri ayağa kaldıran bir cemaat. Sen bunlarla beraber namaz kılmaya cemaatin ehlinden olmak diyorsun, bunları terk etmeyle cemaati terk etmek diyoruz. Bunun cevabı da vermiş Allah'a hamdolsun ki yani bizi cemaati terk etmekle itham edenler cevabını bizden değil Allah'ın izniyle i̇bn Mesud'dan alıyorlar. Çünkü cemaate sarılma emrini rivayet edenlerden birisi İbn-i Mesud radıyallahu Amr bin Mürre diyor ki ey Allah Resulünün ashabı diyor yani sizler Allah Resulünün sahabesisiniz ama ne diyorsunuz anlamıyorum diyor. Biz anlayamıyoruz diyor. Şimdi öyle diyorlar ya, bir öyle diyorsunuz bir öyle diyorsunuz diye. Hem diyor cemaate savunmayı emrediyorsun diyor. Hem de diyor işte bu cami cemaatine gitmememizi, namazı onlardan ayrı kılmamızı söylüyorsun diyor. İbn-i diyor ki, sen diyor cemaatin ne olduğunu bilmiyor musun? Cemaat e, yalnız başına bile olsan kitaba ve sünnete uymandır. Diğer rivayette hakka uymandır diyor. Yoksa batıl topluluğuna uymak demek değildir cemaat. İşte ee, Allah'ın izniyle bize muhalif edenler, yani bizi itham edenler cevaplarını bu ümmetin selefinden almaktadır, bizden değil. Ama bu cevapları tabii bize mal edip bize yükleniyorlar. Bu cevapları sahabe vermiştir. Tabiin vermiştir. tebe tabiin vermiştir. Bidat el-elinden teberriiyi sahabe ortaya koymuştur. Kavl ve fiile Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ümmet içerisinde bidat ehli yoktu ki. Fiili olarak bidat ehline bu tavırlar var mıydı diyesin. Allah Resulü hayattayken bu yoktu. Allah Resulü zamanında sadece mesela müraffıklığından şüphe ettiği için Kab'in Malik ve onunla beraber 3 kişiye, 2 kişiye daha 3 kişiye tavır uygulamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bu delil olmuştur. Ama kavli yönlendirmesinde bidat ehline nasıl davranacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş. Göstermiş, yol göstermiştir. Onun hayatında bidatçiler yoktu. Onun vefatından sonra çıktı. Olsaydı zaten onun cezası verilirdi. Buna imkan tanımazdı. Ömer Radyalan zamanında bidatçı da de değil. Aslen bidatçı da de değil. Ama bidatçiler gibi soru soran bir Sabi el-Eslemi diye birisi geliyor. İşte Allah şu ayetten neyi kastetti, şundan neyi kastetti. Şimdi zamanımızda da böyle sorular var. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yediği meyve, elma mıydı, armut muydu, incir miydi, hurma mıydı diye insanlar farklı farklı görüşler üzerinde tartışıyorlar. Allah bildirmemiş bunu. Bir hayır olsaydı bunun bilinmesinde Allah de hangi meyve olduğunu. Bu önemli değil. Önemli olan burada başka bir mevzu. Ama insanlar bakın bunda ihtilaf ediyorlar. Tıpkı Ashab-ı Kehf'in kaç kişi olduğunda öncekilerin ihtilaf etmesi gibi. Bunların sayısı önemli değil. Kaç kişi oldukları önemli değil. Ortaya koydukları mücadele önemli. Şimdi, aynı şekilde Sabih el-Eslemi denilen kişi de buna benzer. İşte şu kelimeden kastedilen nedir? Bundan kastedilen nedir? diye böyle boyuna zorlama sorular soruyor. Ömer Radyalan bıkıyor artık. Bunun sarını çıkarıyor. Bakıyor ki saçlı birisi. Şayet kafan kazınmış olsaydı diyor sarı başka türlü davranacaktım. Harcilerden zannetmişti çünkü. Ve onun kafasına sopayla vura vura kafandakiler gitti mi diyor. Artık cevap vermiyor yani. Kafamdakiler tamam gitti deyinceye kadar böyle devam ediyor. Ondan sonra sürgüne gönderiyor. Sürgüne gönderdiği yerde de şu talimatı yazıyor. Kimse bununla oturup konuşmasın. Beraber aynı mecliste bulunmasın diye. Ve sarı, uyuzlu develer gibi. Yani uyuzlu develer nasıl böyle başı boş dolaşır. Aynı onun gibiydi diyor. Kimse onunla oturup konuşmazdı. Yani bu başlı başına bidat çıkaran birisi de değil. Sadece bidatçıların tarzına benzer bir tarzda. Tuhaf sorular soran birisiydi. Sahabe böyle tedbirler almıştı. Bunu yani biz çıkarmadık, biz uydurmadık. Sahabe ortaya koydular, fiilen uyguladılar. Kaderler çıktığında işte bu ümmetin meclisisi diye Allah Resulü'nün bildirdiği şeyi e, insanlara bildirip teberrü ettiler vesaire vesaire. Diğer bidat tehlidi teker teker çıktıkça e, her birine hak ettikleri muameleyi gösterdiler. İşte Ebu Hanife hakkında nakledilenler dair bir risale yazdık. Ebu Hanife'yi bugün mesela İmam diye, İmam-ı Azam diye tanıtıyorlar ama bu ümmetin Selefi uyuzlu olarak tanıyordu onu. Onunla beraber oturmaktan insanları sakındırıyordu vesaire. Ee, neden peki bu insanlar Ebu Hanife'yi ön plana çıkarmaya çalışıyor? Yani selefin uyuz dediği birisini neden böyle imam gibi takdim etmeye çalışıyorlar? Çünkü kendi habis yollarını Kullanabilmek için onu merdiven olarak, basamak olarak kullanmak istiyorlar. Nedir bu? Allah Resulü'nden bir hadis olacak. Buna rağmen kıyasla, ile yorum yaparak başka bir kapı daha açabileceksin. Bunu Ebu Hanife yapmıştır. Ebu Hanife de İmam-ı Azam'dır. O yaptıysa biz de yaparız diyerek. Bunun önünü açmak istiyorlar. Sünnete harfiyen teslim olan Ahmet bin Hanbel gibi imamları da yerden yere vuruyorlar. Bu İmam Bukhari hakeza. Böyle imamları, Sünnete ehli imamları da Aşağılıyorlar, işte bunlar donuk, yani hadiste ne geçiyorsa o, böyle teslim olan, yani bunu kınayarak maalesef ehl sünnetin menhecini silikleştirmeye çalışıyorlar. Allah izin verirse 110. maddeyle devamını bir sonraki derste arz etmeye çalışacağız. Subhaneke ve bihamlik ve dahil olan ve